Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir soru diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail'e giderken Beyt-i peygamberlerle namaz kıldı. Bu namaz kılarken peygamberler canlı mıydılar yoksa ruhları mı oydıydı, yoksa nasıl namaz kıldılar? Evet. Evet, Ehl-i Sünnet itikadına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mecce'den İsra nere oldu? Beyt-i Mekdis'e. beyt Mekdis'ten de asmanı yedi kat sonra sidret Muntaha'ya gitti. Bu Rasulullah için bedeniyle ve ruhuyladır. Ehl-i Sünnet'in icma'en bile ihtilaf, ihtilafsiz icma'ten bu itikadıdır. Buna inanmayan Allah kurusun çifre kadar gider bedeniden ve ruhuyla icma'den allah Teala'nın karşısına çıktı. Şimdi İsra, Mecce'den Cibril Aleyhisselam onu bir Burak'ın üzerinde aldı. Burak nedir? Bir merkeptir. Attan e, biraz daha küçük, e, e, eşekten biraz daha büyük e, kanatı var. Onu ile uçtular, Beyt-i -il Mekdis'e geldiler. Beyt-i gelirken İbni Abbas'ın rivayetine göre diyor ki İmam Ahmed'in rivayetinde İbni Abbas diyor e, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytil Mekdis'e girdi. İçer üç namaz kıldı orada. Namaz kıldıktan sonra sağına soluna döndü. Vakti bütün peygamberler onunla namaz kılıyor. Evet İmam Müslim'de rivayette Abu Hurayra'dan sal, e, radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi uzun hadiste tabi. Diyor ki ben namaz kıldım. Gördüm ki bütün peygamberleri orada gördüm. Baktım Musa ayakta durmuş namaz kılıyor. Ee, saçı kıvırcıktır. Sonra Hazreti İse'yi gördüm. Ürba bin öde benziyor. Sonra Hazreti İbrahim'i gördüm. E, Bana çok benziyordu. Anlatabildim mi? Ee, e, sonra diyor ki Resulullah Eee yani nefsu fe hanet is salatu fa em fa emmethum durcu namaza kalktim ben imam oldum onlar hepsi arkamza namaz kıldır bu da muslimde geçiyor bu birinci mesele ikinci mesele alimler ihtilaf ettiler acaba ih isra ve mi'raj olduğu nebe semaya gittiği bu namaz İsra'dan önce miydi, Miraç'tan önce miydi? Burada da ihtilaf ettiler. Yani bir kısmı dedi, Beyt-i Mekdis'te Resulullah Miraç'a çıkmadan önce namaz kıldı, peygamberlere imamlık yaptı. Bir kısmı dedi, döndükten sonra imamlık yaptı. Racih olan Allahu Alem, kesin de dilli kuvatlıdır ama racih olan alimler birinciyi tercih etmiş bir kısmı. Ee, diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, gitmeden önce, Beyt el-Makdise namaz kıldı. Bunu da İbn Hacer Fethül Barid'e tercih ediyor. Bu da birinci mesele. Üçüncü meseleye gelirken, üçüncü mesele ne ile ilgilidir? Ee, bu peygamberlerin hayatları e, haymiler, hay değiller, dünya hayatıdır yoksa özel bir hayattır? Bu meseledir. Yani biz bilmiyoruz, onların hayatları nedir? Ama bunda İslamiyet noktayı koymuş. Her Musulmana vacip olan bilsin ki önceden dünya hayatı ile ahiret hayatı ve de aradaki berzeh hayatı değişik bir şeydir. Dünyanın e, kanunları, düzenleri berzeh hayatında geçerli değil. Berzeh hayatı ne zamandır? İnsan öldükten sonra kıyamet gününe kadar bu berzek hayatıdır. Bu dünya kanunlarına göre işlenmez. O zaman o peygamberler Hazreti İsa hariç bütünü nedir? berze hayatındadırlar. Ama nasıldılar bilemeyiz. Hazreti İsa niye hariç? Çünkü Hazreti İsa Aleyhissalatu vesselam Allah Teala onu canlı aldı. E, canıyla beraber semaya aldı. O kıyamet gününde inecek. İslam'a tabi olacak, İslam'ı yayacak yer üzerinde, Hristiyanları, Yahudileri öldürecek, Deccal'ı öldürecek. Ondan sonra yer üzerinde vefat edecek, gömülecek. Çünkü bütün nefis ölümü tatmalıdır. Ayette geçtik. Ama bu berzek hayatında o peygamberler berzek hayatında oldukları için biz buna inanmamız lazım ki onlar özel bir hayat tadılar. Evet buna da inanmamız lazım. Şimdi geleceğiz uzael hayat nedir? Çünkü Allah Subhanahu wa Taala şehitler cinne diyor: "Ve la tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwata bel ahyaun 'inde rabbihim yurzaqun. Farihin bima ataahumullah min fadlihi ve yastabishirun billezine <türüklüler> lam yalhaqu bihim min halfihim. E 'aleyhim?" <türüklüler> Vela hüm yhpzun, ystebşirun binemte min Allahı vafzlin, v ve an Allaha la yuziğe ajral مؤمنin. Al-ı Umransırası atmştquz yetmiş bin Ne diyor? Siz zannetmeyin, şehitler ölüdür. Allah indinde, Allah indinde haydler yurzakun. Onun için nasıl haydiler nasıl rızıklanırlar bunu bilemeyiz. Çünkü biz inan ehli sünnet itikadında berzah hayatıdan normal dünya hayatı benzemez birbirine. Nasıl Hz. Musa dedi Rabb'iye göreyim dedi göremezsin ben imkanı yoktur. Bak dağ bile yerinde durmadı kül oldu. Ama ahiret gününde müminler rahatça Rabbilerini görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste de Abu Ya'la'nın rivayetiyle diyor ki el enbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. peygamberler kabirlerinde haydiler namaz kılıyorlar bu da neye delalet ediyor bu hayat berzah hayatı değişik bir hayattır İbni Hacer el Mekki el heytemi şafii büyük bir alimlerdendir müteahhirdir o da diyor ki peygamberler sabittir ki hayatlarında bu delilden hadisten ibadet ediyorlar Habirlerinde ama biz bunu anlayamayız. Ama bu değil ki onlar haydiler, yiyip içiyorlar. Hayır, bunlar yiyemezler, içmezler, melek gibidirler belki. Onun için biz bunu bilemeyiz. Biz biliriz haydir, buna inanıyoruz. Ama bildiğimiz şey nedir? Bildiğimiz şey dünya hayatıyla ahiret hayatı aynen değil. Berza hayatı aynen değil. Nasıl cennet hayatı aynen değilse bu da böyledir. Bu, bu, bu konuda çok alimler e, şey yapıyorlar bu, bu konuyu böyle açıklamışlar. elhamdülillah şimdi dördüncü mesele gelelim dördüncü mesele acaba bu peygamberler arkadaşın sorusuna göre bu peygamberler canlı mıydılar ruhlu midler Şimdi biz dedik ki el sünnet itikadında bir tane öldükten sonra berzak hayatına girer. Ondan sonra mahşer olur, ondan sonra mahşer gününden ahiret hayatı başlar. Yani insan üç devirden geçer. Birinci dünya devri, ikinci berzak, üçüncü ahiret ebedi hayattır. Onun için peygamberler berzak hayatında oldukları için ruhlarıyla mi, normal cesetlerin mi mi burada alimler çiğ ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberleri cesetleriyle gördü. Bir kısmı demiş, hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhlerini gördü ama Allah cesetlerinin surasını teşrif etti. Olar o cesette göründüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu çi Ama racih olan cumhurun kavlu, diyorlar ki, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin ruhleriyle karşıladı ama canları cesetleri müteşekkil oldu. allah Teala onları o gözde gördü. Yani Hazret İbrahim, Hazret Musa, Hazret e, Hud aleyhisselam, İdris aleyhisselam Resulullah bunları hepsini gördü. Bunlar ne oldular? Ee, kendi cesetleri hakiki dünyevi cesetlerine müteşekkil oldular. Resulullah oları gördü. Onun için vasfetti oları. Dedi Hazreti İbrahim bene benzürdü, Hazreti İsa Irva'ya benzürdü, Hazreti Musa saçı kıvırcığıydı. Onun için e, gördü hakiki suratında. Bu da değildir ona. Bunu da birçok alimler tercih etmişler. Şeyhül İslam bin Teymiye rahim mecmu'a fetavede diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'yı ve diğer peygamberleri mirat da samada görürken, mesela Hazret Adam'ı dünya samasında gördü. Yahya İse'yi ikinci samada gördü, Yusuf'u üçüncü samada gördü, İdris'i dördüncüde gördü, Harun'u beşincide gördü, Musa'yı altıncıda gördü, Hazret İbrahim'i yedincide gördü. Yeni de ters de var, bazı rivayetlerde yerleri değişiktir. Bunu bu da diyor racih olan kavul burada onları dünyavi bedenleriyle Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Evet. Bu da e, bu da Ehl-i Sünnet'in görüşüdür. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kendi ruhuyla bedeniyle samaya çıktı. Peygamberlerin ruhunu kendi orijinal bedenlerinde Allah teşrif etti Resul Nebimizi, kendi gerçek bedenleriyle, o Nebilerle iltika yaptı, görüştü olardan. Ee, e, Hazret İsa hariç, Hazret İsa çünkü ölmemiş, Allah onu çekmiş yanına, o samada nasıl da yaşıyor onu da bilemeyiz. Çünkü bu gaybi bir meseledir. Gayb'ten ancak Resul haber verebilir. Resulullah haber vermedi o nasıl yaşıyor orada. Ama orada yaşıyor ölmemiş Allah'ın izniyle dönecek Allah'ın haber verdiği gibi dönecek yer üzerinde hakim olacaktır. Onun için burada bir fukra e, gibi bir şey e, e, İbni Hacer Eskalani rical sahabeleri sayarken he, Hazret İsa'yı da sahabeden saydı. Dedi Hazret İsa sahabedir çünkü Resulullah Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem e, semada görüştü. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nerede görüştü? Semada görüştü. Semada görüştüğü için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sahabe oldu. Ve ahiru's sahabe möten. En son ölen, ölen sahabe Hazret İsa olacaktı. Evet bu da güzel bir şey. Çok enteresan bir şey. Hz. İsa sahabe sayılır. Çünkü gelir İslam'a tabi olur. Ve Resulullah'ı görmüş. Canlı kisisi de canlı birbirini gördü. Sahabenin de bir şerti Resulullah'ı görecek. iman üzerine ölecek. Buna ıshab diyorlar. Resulullah'ı gördü. İman üzerineydir. Sonradan imanı bozuldu. E, murtad doldu. O sahabelikten çıkar. Ama o iman üzerine öldü. O sahaba kabul edilir kıyamet gününe kaderde. Onun için Hazreti İsa hem peygamberdir hem sahabadır. Bu da bizim ümmetimizin bir şerefidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.